Türkçe Peri Masalları Tutulmamış Söz Bir zamanlar Japonya hala genç bir ülkeyken küçük bir köyde Hisashi adında bir adam yaşıyormuş. Nazik ve gençmiş ama hayat ona haksızlık etmiş ve bu yüzden çok fakirmiş. Güneşin iyi parladığı günlerde kendini geçindirebilmek için çok çalışmak zorunda kalırmış. Ancak kış geldiğinde çok az iş bulur ve bazen çok açlık çekermiş. Dışarı çıktığında bir gün soğuk rüzgarda yürürken, karda yatan bir turna kuşu ile karşılaşmış. Bu nedir? Oo, bir turna. Bugün şanslı günüm. Bundan bir çorba yapabilirim. Leziz olur. Daha yakından baktığında... Turna kuşunun ne kadar güzel olduğunu görmüş ve kalbi güzelliği tarafından cezbedilmiş. Ben bu turnayı pişiremem. Çok güzel görünüyor. Oo, bu da ne? Sanırım kanadı kırılmış. Hmm, ne yapabilirim? Çantasından turnayı iyileştirmek için bir merhem çıkarmış. Merhem arazideki birçok özel bitkiden yapılmış. İşte küçük turna. O kanadını iyileştirelim. Oh! Kımıldama. Biraz acıtabilir ama bir dakika içinde sızı düzelecek. Aynen söylediği gibi, Turna kanat çırpmaya başlamış. Artık acıyı hissetmiyormuş. Dönüp kurtarıcısına bakmış. Hisaşi gülümsemiş ve Turna iki kanadını çırpıp uçup gitmiş. Pekala. Sanırım bugün de aç kalacağım. Şimdi eve gitmeliyim. O gece Hisashi uykudayken, Dışarıdaki rüzgar şiddetlenmiş, şiddetlenmiş. Bir süre sonra kapı çalma sesiyle uyanı vermiş. Ne? Rüzgardan olmalı. Ancak vuruş sesi devam etmiş ve daha da yükselmeye başlamış. Esashi endişelenmiş. Bu ses hiç de rüzgarın sesine benzemiyor. Ya bir hırsızsa gitmeli ve kontrol etmeliyim. Kim? Kim var orada? Sana ismini sordum. Pekala, şu kapıyı açalım artık. Ve kapıyı açtığında dışarıdaki buz gibi havada duran... ...güzel bir kadın görmüş ve çok şaşırmış. Yanında bıraktığı kocaman bir çantası varmış. Aa hayır, ee, iyi misiniz? Lütfen içeri girin, hemen. Kadın ses çıkarmamış ve gücü kesilip kollarına düşmüş. Ah zavallı, vücudu buz kadar soğuk, çok bitkin olmalı. Çantayı sonra alırım. Böylece hisaşi kadına odasına taşımış ve sıcak yatağına yatırmış. İşte, şimdi ısınırsın. Ah, acım ve çok soğuk. Evimde güzel bir yabancı. Ne garip bir gün eee, ve gece. Kısa sürede tükenen Alev'in önünde uykuya dalmış. Ertesi sabah uyanınca yanında oturan kadını görmüş. Merhaba, benim adım Soru. Dün gece aniden geldiğim ve sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Aa hayır, sorun değil. Ee, bugün nasılsınız? Uykunda yeterince ısındın mı? Çok iyiyim. Ve uykum da çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ama... Söyle bana, buraya nereden geldin? Ben, şey, gerçekten bir evim yok. Evini gördüğümde soğukta dolaşıyordum. Kalacak bir yerim yok. Söylesene, nereye gideceğini bulana kadar neden burada kalmıyorsun? Ayrıca, keşke size yiyecek bir şeyler verebilseydim ama... Gördüğünüz gibi... Ah, bu bir problem olmayacak. Yanımda getirdiğim çanta pirinç doluydu. Nerede o? Onu köşeye bırakmıştım. İşte orada. Soru pirinç almış ve kısa sürede ikisi için de bir tencereye sıcak buharda pişirilmiş pirinç yapmış. Hisashi günlerce düzgün bir şekilde yemek yememiş ve bu yüzden tüm kâseyi yalayıp yutmuş. <gülüyor> ah bu harikaydı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kalırsam sorun olmaz mı? <gülüyor> Tabii ki. Böylece günler boyunca ikisi birlikte oldukça mutlu yaşamış ve birbirlerini daha yakından tanıdıklarında Hisashi Suru'ya aşık olmuş. Ama ne yapabilirim? Asla benim gibi biriyle evlenmeyecek. Ama sormanın da sakıncası yok. Ee, Suru, sana sormak istediğim bir şey var. Acaba şansın var mı senin benimle evlenmene? Yani fakir olduğumu biliyorum ama... Dur, ne? Az önce evet mi dedin? Dedim. Ne kadar kibar ve nazik olduğunu gördüm. Ve seninle evlenmeyi çok isterim. Ve sonra Suru ve Hisashi birlikte karı koca olarak yaşamışlar. Kış çok geçmeden sona ermiş ama Suru'nun pirinç torbası da boşalmış. Hisashi tekrar çalışmaya başlamış ama hala çok az ücret alıyormuş. Buna çok üzülüyormuş. Canım, endişelenmene gerek yok. Sana pazarda satmak için güzel bir bez vereceğim. Peki, ben bu kumaşı nereden alacağım? Ben yapacağım. Ama bunu yapmam beş günümü alacak. Kendimi odaya kilitleyeceğim ve bezi senin için öreceğim. Ama bana asla içeri girmemeye söz vermelisin. İşim bittiğinde dışarı çıkacağım. Hisashi'nin aklı çok karışmış ama hemen kabul etmiş. Böylece o gün Suru odaya girmiş ve beş gün boyunca dışarı çıkmamış. Hisashi ne yapacağını bilmiyormuş ama karısı için sabırla beklemiş. Son gün Suru odadan çıkmış, elinde çok güzel bir kumaş parçası tutuyormuş. Üzerinde işlenmiş çiçekler ve kuşlar varmış. Adeta bir kraliçeye layık görünüyormuş. Bu kumaş çok güzel görünüyor. Bunu nasıl yaptın aşkım? Şş, bu bir sır. Şimdi git ve kumaşı sat. Böylece Hisashi dışarı çıkmış ve elbiseyi satmış. Eve geldiğinde çok iyi bir ruh hali içindeymiş. Karısına kumaşı nasıl çok iyi bir fiyata sattığını anlatmış. Bu çok iyi canım. Bu parayla sana çok lezzetli bir şeyler pişireceğim. Bu olay böyle tekrar etmiş. Suru kendini beş gün boyunca odaya kilitlemiş ve Hisashi sabırla beklemiş. Ama odadan her çıktığında bir öncekinden daha yorgun görünüyormuş. Bir gün Hisashi'nin şehirdeki bir arkadaşı onu ziyarete gelmiş. Birbirlerini selamlamışlar ve birbirlerinin yaşamını sormuşlar. Eşim gördüğüm en güzel ve en kibar kadın dostum. Keşke onunla tanışabilseydin. Ama o kendini odaya kilitledi. Ne? Niye? Siz ikiniz kavga mı ediyorsunuz? Hisashi, sorunun işlerini açıklamış ve arkadaşı buna şaşırmış. Tuhaf değil mi? Sen onun kocasısın. Yine de neden yaptığını bile bilmiyorsun. Öğrenmek istememem bile bana çok tuhaf geldi. Evet, artık gitmeliyim. Gizemli eşinize saygılarımı iletirsiniz. Hoşça kalın. Hisachi arkadaşının son birkaç sözünü duyunca çok endişelenmiş. Eşine o odada ne yaptığını hiç sormadığı doğruymuş. Ayrıca karım o güzel bezi nereden alıyor? Bunu kesinlikle öğrenmeliyim. Böylece bu sefer odaya göz atmaya karar vermiş. Suru kocasına güveniyormuş ve bu yüzden artık kapıyı kilitlemiyormuş. Hisashi kapıyı açtığında, güzel karısını değil, birkaç ay önce kurtardığı turna'yı görünce çok şaşırmış. Zavallı yaratık, güzel kumaşı yapmak için güzel kar beyazı tüylerini koparıyormuş. Sen, Suru, sen bir turna mısın? Hisashi, neden? Neden sözünü tutmadın? Ve bununla Suru kanatlarını çırpmış ve pencereden dışarı fırlamış. Suru! Hayır! Bekle! Üzgünüm! Suru! Yalan söylediğim için üzgünüm aşkım. Ama o gece hayatımı kurtardığın için teşekkür etmek istedim. Ve seni gerçekten sevdim ama bana güvenmene ihtiyacım vardı. Lütfen benimle kal. Bir daha asla verdiğim sözden dönmeyeceğim. Ama Suru hızla yükselmiş ve bir daha asla geri dönmemiş. Hisashi'nin kalbi kırılmış. Suru'yu çok sevmiş ve o zamandan beri hiç kimseyle evlenmemiş. Gökyüzüne bakarak, etrafta dolaşarak onun dönmesini beklemiş. Ama turna dönmemiş. Güvenini kırmış ve bu güven bir daha tazelenmemiş. Bir kez kaybedince muhtemelen kaybettiğimiz şey geri gelmez, sözünüzü tutmadığınızda hiçbir şey aynı olmaz.